Evet Açık Radyo'dasınız. Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Dördüncü günde bir başka öğlen kuşağında. Bir başka performansla. Evet yine sizlerle beraberiz. Bu dakikaya kadar e, yurdumuzdan çeşitli yeni gruplar dinledik ki Ceylan Ertem, Edith Hafızoğlu ve Cenk Erdoğan buralara yerleşebilsinler diye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet destek yayına destek olmak üzere enstrümanlarınız da buradasınız. Müzik dinleyeceğiz sizden şu anki İstanbul mu diyelim, Türkiye mi diyelim bilmiyorum ama müzik sahnesinin en faal üç müzisyenini burada aradığımızı söyleyelim. Farklı vesiyelerle yan yana gelmişler. Gelmiştiniz. Geldik. Bir kere Gelin daha. Gene yazdık. Duruyoruz. <gülüyor> Peki neler çalıp söyleyeceksiniz? Onu sorayım Ceylan. Ütopyalar Güzeldir albümünden, soluktan. Ee, onun dışında bir Zuhal Olcay şarkısı ve bir Büyük Ev Ablukada cover'ı olacak. Çok daha iyi. Peki başlayabiliriz o zaman? Neden olmasın? Tamam. Bir güzeldirle başlıyoruz. Ben başlarım. Buyurun Cenk Bey. <gülüyor> <gülüyor> Sevdim. Sağlık <gülüyor> Dinleyici destek özel yayınındayız. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 343 41 41'den radyoya destek olabilirsiniz. SedaAçıkRadyo.com'dan ya destek yayınında 3 <gülüyor> sevdiğimiz müzisyenle beraberiz. Ütopyalar güzeldi. Celen en son stüdyoda çıplak sese söylemiştin hatırlar mısın? Sumru ile beraber. Ay, evet, tamam, evet evet tamam hatırladım. Şimdi böyle çoğalarak... <gülüyor> Bir gün böyle büyük bir orkestreyle filan gelir. Bir gün, Söyleyeyim. Marşı, Söyleyeyim. Bir gün gelecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sözler de harika tabii onu da söylemek lazım. Hem... Ferhan Şensoy'un evet. sözümüzü evet. Her zaman selam çakıyoruz çaldığımızda kendisine. Bu radyodan yankılanması da ayrıca güzel oldu Ütopyalar. Hı -hı. Güzel bir kere daha. Evet. Ne, kısaca belki sohbet edebiliriz. Hı -hı. Müzikle devam etmeden önce ııı e, beraber neler yapıyorsunuz? Üçünüz onu sormak istiyorum. Beraber çalıyoruz. Çalmanın dışında şimdi üçüncü albümü beraber hazırlamaya başladık. Hı hı. Edith Hafızoğlu'nun şahane besteleri olduğunu keşfedince evet, yarısına el koyup <gülüyor> <gülüyor> üzerine ya sözler yazmaya <gülüyor> başladım. <gülüyor> Ardından geçenlerde Cenk Erdoğan da e, Türkiye'de yazılmış en arabesk şarkıyı <gülüyor> <gülüyor> <Dillerim de. gülüyor> <gülüyor> ...yazıp gönderdi. Ya ee, ama o İsmail Kibariye söylemezse için. ben söyleyeceğim. <gülüyor> O İsmail Altun Saray'la e, Tunç Birey'in, İsmail Tunç Birey'in beraber Güle Güleyel Değil'i çalmışlar TRT'de bir yerde. Hı hı. Ben onu böyle bir dinledim. Ondan sonra Surayel Miktarı bir aldım. Bir çıktı böyle bir şey. Dedim ben hemen bunu Ceylan Abbas'lıyım yani. <gülüyor> o anlar, bunun, o anlar dilinden. bunun dilinden. O da akşam bir yere gidiyordu bir konsere falan. Gidemedi bile konsere söz yazmaktan. <gülüyor> evet, hey, ben hemen canlı. sözünü yaptım. Bayağı 4-5 saat içerisinde bitirdik parçayı. Yani. Evet. Evet. Cenk de i̇şte dört yani. bir koldan aslında hem... <gülüyor> <diyoruz o zaman. gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Albüm prodüksiyonları vesaire epey yoğun geçiyor bu sene. Evet bu Az sene bayağı yoğun geçiyor. Stüdyo e, undo benim stüdyo küçük stüdyo bayağı işler çıkartmaya başladı. <gülüyor> e, i̇şte sene sona doğru herhalde 6-7 albüm bulacağız. E, böyle bazıları hücum bazıları kanal kayıt olmak e, koşulunda. <gülüyor> Güzel gidiyor yoğun gidiyor yani. Harika yoğun gitmesinde bir sakınca yok. Burada Yoğun aslında. gitmek derken Edis hafız Evet, ben Edis'in yolda geçtiğiniz. Edis'in yolda geçtiğiniz. Konuşsun. <gülüyor> emekliyoruz, emekliyoruz. <Edis>. <gülüyor> <gülüyor> Gününün yarısını yolda, arabada falan geçiriyor herhalde. Yok canım. Yok, çalarak geçiyor. Çalarak, yani <gülüyor> yarısı işte. <gülüyor> ya Birçok yerdesin de onun için evet, aslında. Evet, aynen. Şey, mobil, mo mobil bir durumda ya dizi. O yüzden çok rahat ulaşır her yere. Motorize, motorize, motorize. motorize. Davuluna bir tekerlekler taktırıp <gülüyor> itip falan yollamayı düşünüyoruz diyen arkadaşlarımız var. Gerçekten inanamıyoruz. Hani ka Kaç konser oldu Edis? yıl Yüz <gülüyor> konser falan çaldı yani. Peki hani. Ceylan'ın bestelerine e koyması konusunda neler söylemek istersin? Çok şimdi. iyi de güzel de iyi de oldu. <gülüyor> Yani bir sürü işte belgesel müziği falan yaptım ben aslında ee, ama çıkış noktası şey ben işte kendi albümü hazırlayayım dedim çaldığım projeleri de müzikler yazayım. Ee, Ceylan'a bir tane parça yollamıştım yaz gibiydi galiba ya da Eylül ayıydı Hı. tam hatırlamıyorum. Ee, Ceylan onu işte söz yazıp yolladı albümde kaydedeceğiz dedik. Sonra İki, üç, dört parça olmaya başladı Ceylan'ın. Sonra dedi ki bir bakayım mı ben elindeki parçaların? <gülüyor> <gülüyor> Oradan bir seçip yürüdük. Evet. Üçüncü albüm ne zaman öngörülüyor peki? Yani ben böyle sanki yine hani Ağustos, Eylül'de kayıtlara girersek... Bana bakıyor yıllarda. <gülüyor> <gülüyor> İzleyiciler görmüyoruz. Güzel olmaz görmüyoruz. mı acaba falan diye böyle hani Güzel el Cenk'i ve herkesi dürtüklüyorum. Ama tabii yani bir yıl olmuş olacak. Evet, aslında şimdi girip kaydedip bitirebiliriz ama hani ayıp olur beş ay sonra bir albüm daha yapmak diye yapmıyoruz. Bu arada zaten başka projeler de var. Ediz'in solo albümü yayınlanacak filan. Hmm. Onun kayıtlarına gireceğiz. Onun dışında işte Cenk zaten bin tane iş yapıyor. Onu bulabilene aşk olsun vesaire. Ben de işte adı müzikle bir rock antolojisi projesi olacak şimdi. Ona başlayacağım falan filan böyle evet. solo albüme daha var yani. Hemen kayda giremez misiniz <gülüyor> bu sabah? Yok gibi. aslında haftaya bile giremezsiniz. Dört gün her şeyi yapabiliriz ama yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Pek efendim müzik dinleyelim muadepe. birazdan. Biraz, tamam. biraz müzik. Ne dinleyelim? Biraz dinlenmeliyim çalalım. Öyle ya? mi? Oğlum çalalım. Peki hadi bakalım onun solusunu ne yapacağız biz? Ben, ee, ben de bu aletle nasıl çalacağımla <gülüyor> ilgili tam onu düşünüyorum yani acaba nasıl bir Hiç şey provasız bu arada yani <gülüyor> Ceylan Ertem akustik diye bir şey yok aslında. Evet sen sadece bir, bir Cem Bey'le çalıyorum evet. Can Can Bey. Bey. Bu arada burada bulunmamızın amacı ben de bu programın eski yayıncılarından olarak telefonlar çalsın evet, değil evet, mi evet, arkadaşlar? Evet. Sabahtan beri dinliyorum bayağı da güzel gidiyor. Epey, epey Bence yüksek. sen telefonu söyle, biz de çalarız. Sen söylesin. Ne? Unuttum ki numarası. <gülüyor> Bak orada. Ha, 0212 343 41 Evet, destek olunuz efendim. <gülüyor> Kadınlığımdan, dışımdan, dışımdan Gidip dinlenmeliyim, artık içki içmeliyim Sin Allah, su, hava ve kabarcıklar. to may Bey çok güzel değiliyor. Alkışlıyoruz içeriden de alkışlar var. <gülüyor> çok teşekkürler. Açık Radyo yayınına destek konumuz bu güzel müziğe destek konumuz diyelim dinleyicilerimize. Biz teşekkür ederiz. Çok zevkli ya. <gülüyor> evet. <Ben> yeni projeniz. <gülüyor> tamam. bu En iyisi üç kişi bence. Buradan bir videoya çıkar mı? Çıkar. Görü <gülüyor> bile çıkar buradan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman derken beni attılar ekip <gülüyor> <gülüyor> yok işte yani birinden, biri ya. birinden Kuran çekeceğiz ya. <gülüyor> Murat çopursuz hayatıma devam edebileceğimi zannetmeyerek <gülüyor> buradan evet, Ercüment'e ve Murat'a selamlarımızı iletiyoruz çok iyi insanlar onlarda tabii ama daha iyi olacaklar ya. <gülüyor> <Yine> <gülüyor> de. evet Cenk Erdoğan, Edis Hafızoğlu ve Ceren Erten bizlerle beraber canlı yayındayız canlı canlı çalıp söylüyorlar Telefon hattımızı hatırlatalım. Gerçi birazdan hmm. özel bir parkur başlayacak destek için, şimdi de müzik dinleme zamanı evet. sayılır ama evet, devam edebiliriz isterseniz, yorulmadıysanız. Tamam. Şey, ne kadar vaktimiz var? Ne kadar? Kaç tane daha çalıyor? <gülüyor> Siz bilirsiniz, bir 10-15 dakika kadar <gülüyor> şey zamanımız arasında. 10 evet. <gülüyor> tane falan çalırız. <gülüyor> on beş tatil, on, çat, en beş son tatil, Ankara kaydı geldi. Ankara'da bir konser çaldık. Eee isimli şahane isimli şahanelerdi Tertiş türküsünü 11 evet. dakika çalarak <gülüyor> <on>. <gülüyor> bir rekora gitmişiz o yüzden. Caz kafasına girmeye doğru yaklaşıyoruz. Caz kafasına. Çık seti 4 kez çalabiliriz aslında burada. Gönül Dağı mı? Ha evet. Gönül <gülüyor> <gülüyor> Delirmeyelim şimdi. 11 on, on dakika sonra onu kapatma kapanış yapalım bence. Şu şeyi dakika. deneyelim mi ya Büyük Eva ablu kazayı bakın ben nasıl söyleyeceğim? Peki. <gülüyor> ya da sen nasıl Siz çalacaksınız? Nasıl çalacaksınız ben de ona göre çalacağım da o yüzden. <gülüyor> Bartu'ya selam ve özür borçlu <gülüyor> <Burtlu gülüyor> olabiliriz bir süre sonra. Bakın. Tamam merak ediyorum. Turun <gülüyor> ağırlıklı. Arca dert al bir senin olsun Hayır istemem benden uzak dursun git <gülüyor> o, o, o, Çalıyor musunuz normalde Büyük Ev'den parçalarda? Hayır ilk defa çalıyoruz yani bunun provası bu olduk. <gülüyor> Güzel oldu. Arabada baktık bile ben baktım yani. Arabada dinledi. Edis hiç dinlemedi belki biliyordur. Ben de uzun yıllardır böyle MySpace'den beri filan ilk dinlediğim parçasıydı herhalde. O zaman isimleri bile Büyük Ev ablukada değildi başka bir şeydi. <gülüyor> Çok sevdiğim bir grup. Geçen evet. gün de buradalardı. buradalardı evet. Hı -hı. Hatta sen de buradaydın. Tabii Eser buradaydım. Dışarıda. Evet Burada radyo şenliği... Artık Ta... gelen hep gelir sözün kesin. Yani. Evet, evet iki sokak ötede oturuyorum. Hatta hep Didem'le ya. Tophane Dedikoduları isimli bir program mı başlatsak <gülüyor> diye konuşmaya başladık. Kumbaracı'daki komşularımız lazım. Evet, evet aynen. yeni yerine öyle bir güzelliği oldu aslında. Avluda filan. Bundan sonra herkesi de bekleriz. Ondan açık olsun. Komşuları. Hatta belki yazın orada... Güzel börekçiler var yanınızda onu söyleyeyim. <gülüyor> evet, Börek <evet>. var. <gülüyor> Göbekli konuştu. Tam karşımızda pideci var. O <gülüyor> da <Bayağı> iyi. <gülüyor> evet. Tatipteyim ben de yakınlarda oturuyorum. <gülüyor> i̇yi. O zaman belki bir açık hava etkinliği yazın yaparız. Evet. Şahane olur. Vallahi. Buralarda olursunuz. Mobilsiniz Tabii ama canım. illaki olursunuz. <gülüyor> evet. evet. Radyoşenliği diyordum. Şu anda stüdyoda ne halde olduğumuzu ...görebilmek için de takipte olmanız gereken bir tamdır sayfamız var... ...düşenli.tumdur.com'dan... ...birazdan şu anda canlı canlı dinlediğiniz... ...özel programdan ufak bir bölümü de... ...bir iki saat içinde... Evet Demet Atmış olacak internetten... Evet Demet Akman Atmış olacak... ...evet biz birazdan Ömer Madrever Aslan Sağlama Bırakacağız yayını... ...Cenk Ediz ve Ceylan bizlerle beraber ...bir parça daha duymak isteriz... ...eğer varsa niyetiniz... Cenk'e bakalım. Ne söyleyeyim canım? Nazım açalım ya. Ne vereyim abime? Ne vereyim? Ya ver <gülüyor> Allah. Nazım, Nazım çalalım. Gündüz Bence... açalım ya. Gönüllü çalmayalım ya. Nazım açalım. Bu saatte erken biraz hiç Peki içmek. <gülüyor> Gönüllülerini gece 12'de falan başlıyoruz. Okey o zaman Nazım. A. Nazım açıyoruz. Her zamanki konuşmamı yapayım mı radyoda? Lütfen. Tabii ki. Nazım İkmet için yazdığım şarkıyı ama Bülent Dink'in ölüm yıl dönümüne denk <gülüyor> düşüyor yazdığım tarih. Hı <gülüyor> hı bütün onlar gibi ruhlara çalmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz çok İstar teşekkür ederiz. Için. Her zaman. Your sad, sad Stop İşime yaramazsın. Evet, üç yetenekli müzisyen, üç dostumuz bizlerle beraberdi. Ceren Hatem, Cenk Erdoğan ve Edis oldu. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, destek yayınımız devam edecek.